Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla İslam'dan Hayata Ölçüler programında e, Hacci konuşuyoruz Yani Bir tane olsun e, Ama ömürlük olsun. ömürlük olsun Bir ömür yetecek bir şarj Sağlasın haç e, Böyle bir şeyle Birinci bölümü bitirmiştik Hocam nasıl yaparız onu? Yani Arafat'a ne vermeliyiz? Kabe'yi Tavaf'a ne vermeliyiz? Şeytan taşlamaya ne vermeliyiz? Ee, yani nasıl bir yükleme gerçekleşmeli? Haccın menasikinden de yola çıkarak e, öyle bir değerlendirme yapalım diye evet. düşünüyorum. Şimdi e, Hacca benim kanaatim Hacc'den kardeşlerimizle ...mülakatlarım esnasında... ...gördüğüm hacca giden kardeşlerimle... ...stuhap etmese... ...giden kardeşlerimiz... ...görüşmeye geliyorlar... Ee, ...onların görüşmelerinde... ...elde ettiğim şey... ...şimdi hacca... ...itimatla başlamalıyız... ...bir İtimad. itimat sorunu var... Evet. ...ne demek o hocam... ...şimdi bunu açayım müsaade ederseniz... ...inşallah da yanlış... E, ...anlaşılmaya... E, ...sebep olmayız... Ebu Bekir radıyallahu anh haç yaptı. Evet. İlk haç da onun eliyle yapıldı evet. zaten. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın haccına Allah ne sevap yazdı bir tahmin yapalım bakalım desek. ya hacca ne vaat ediliyorsa vermiştir Ebu Bekir'e oğlu evet. işte. Peygamber'in emrinde haç yaptı. Evet. Aleyhissalatü vesselam. Evet. Mesela ne yüz yüzdür. Evet. Mesela ne diyor annenden doğduğun gibi. Tamam annenden doğduğun olmuştur, gibi yani. olmuştur. Evet. E bu bekir olmadıysa kim olacak zaten? <gülüyor> evet. Yani şimdi bunu böyle bir kenara koyalım. Evet. Ben hacca gidiyorum. Evet. Eh kardeşim ne bekliyorsun bu hactan sen dönüşte? Hmm. Ne ile geleceksin sorulduğunda? Ya hele bir kabul olsun da bakalım diyorsam bu hac olmaz. Evet. Ne demek hele bir kabul olsun ya, Hı, Şüphe olmayacak. Yani Allahu Teala, Ebubekire raziyyatullahan veya filanca Allah dostu kimse artık. Yani evet. Ebubekir böyle bir orta isim olarak zikrediyorum. Hı -hı. Hepimizin tazim ettiği bir isim olduğu evet. için onu bir en iyi Müslümanlığın örneği olarak anıyorum. Yani yüzü alabilecek ha, yüzü, kalite. Böyle, 99 dildir elbette. Belli. Şimdi e, Allahu Teala'nın şöyle bir kanunu var mı? Yani Ebu Bekir'e verdiğim sevap başka canım. Sizinki ikinci sınıf sevaplar olacak. Öyle bir şey yok. Namazda var mı? Yok. Böyle Oruçta şey. var mı? Şehitlikte var mı? Evet. Ebu Bekir'in farkı var radıyallahu anh ama Ebu Bekir'in çalıştığı alanda çalışana farklı sevap vaat yok Allah'a. Evet, evet. O kalitede yapan herkese aynı sevabı vaat evet, ediyor Allah. Evet. Allah'ın vaadi haktır. Amin. Hepiniz yarışın diye emretmiştir allah Teala. Evet, evet. Yarışın kazananları belli ama siz de bir koşun bakalım dübler olarak demedi ki kimseye allah Teala. Teala. Evet. Binaenaleyh Rabbim bana annenden doğduğun gün gibi seni günahlarından arındırırım hacca dersen diye lütfetti. Evet. Ben daha burada İstanbul'dan çıkmadan... Hacı efendiye diyorum ki, çok muhteşem bir pozisyondasın, bize dua et. Hmm. Biz kim dua kim diyor, siz bir de bize buradan dua edin diyorsa eğer. <gülüyor> ne yapıyoruz ya biz? Ben yaşadığıma inanmıyorsam, doktor beni nasıl ayağa kaldırabilir? Evet. Haccın belki de bugün, her şeyden önce, ihramından önce hatta, <gülüyor> zihinlere yeniden enjekte edilmesi gereken, Bölümü bu itimat bölümüdür hmm. Hac böyle benim kafamda bir defa olgunlaşmadıysa Ben bu haccın Cennetin kilidi olduğuna inanmakta sorun yaşıyorsam Cennetin anahtarı Anadan evet. doğduğun evet. günkü kadar tertemiz olacaksın diye Vaat mı yanlış? Yani Allah Teala bunu Haşa. söz verdi Haşa Estağfurullah evet. Peygamberin ağzından söz verdi Abi. İki ...vaat yanlış değilse... ...benim imanımda bir sorun var mı? Yani ben müminlere diyor Allah ben... ...haşa hmm. müminliğimde bir sorun yok ki... Evet. ...bunda da bir sorun yok... E, ...bu fıkhına mesela... ...Arafat'ta vakfe yapılacaktı... ...Mizelif'de yapılacaktı da... ...işte bunlardan bir eksikliğim var mı? Yok... ...aynısını yerine getiriyorum... ...herhangi bir veda Hacı yapan... Efendim sallallahu aleyhi ve beraber hac yapmış... ...bir sahabi ne yaptıysa yapıyorum ben bunları... Evet. Deve kestiler ben de demek kesiyorum İhrama girdiler ihrama giriyorum evet. Tavafı 7 defa yaptılar 7 defa yaptım Yani hiçbir eksiğim yok Niye benim hacım benim kafamda bile Ya bakalım Ne olur hele diye atıyorum Bu bir tuzaktır Ve bu tuzağın provokatörü de Şeytandır evet. Kılık kıyafet hazır Nedir efendim Peki bu itimat da hocam yol açan psikolojik bir şey var herhalde yani yani içinde yaşanılan şartlar falan mı yani ee, niye düşer onu da istersen tabi şundan e, dolayı biz yani. kim Hı? o işler kim? Bundan çıkmak lazım önce. Hayır efendim. Evet. evet berbat olduğumu ben de kabul ediyorum ve onun için hacca gidiyorum evet, zaten. Evet. Zaten onun için hacca gidiyorum. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir örnek verelim. Çok böyle dışarı Ama bana... o zaman berbat olsanız da hacın sizi arındıracağına iman etmek lazım. Şimdi, asas evet. bana lazım diyorum. Evet, şimdi, şimdi şöyle bir örnek vereyim isterseniz. Yani çok da dışarı çıkıyoruz. Konuların dışına o olsun. çıkıyoruz ama Bunlar... iyi anlaşılsın diye. Evet. Şimdi bir insan maazallah trafik kazası geçirdi. Evet. Yani... Şurası parçalandı, burası parçalandı. Büyük bir hastanenin önüne geldik. Acil yazıyor. Bir de poliklinik yazıyor. Evet. Hadi sen kaza, arabanın altından çıkmış adamsın. Acil Yok yok acilde ne işimiz var? Poliklinikte sıra bekleyelim biz. Der mi? Değilmiş, evet. Ya sen ağır hastaysan zaten <gülüyor> evet. acil konusu sensin. Evet. Yani haç büyük ama bizim gibi... Şu sistem. Bu bizim sistem, için acil <gülüyor> hac, hac etmesi gereken biziz zaten evet, ya evet. Ashab-ı haç gibi bir hayat yaşadılar zaten evet, <gülüyor> Günleri evet, haçtı onları evet, evet. Dolayısıyla haç bizim işimiz Haçtaki bütün vaatler bizim gibi darbe yemiş müminler içindir evet, evet, evet imanımız elhamdülillah sağlam ama ibadetlerimizde sıkıntı var Bölük pörçük olduk Siyasetimiz tutmadı Çoluk çocuğumuzu yetiştiremedik Tamam doğru Dua diyorum kabul olmuyor. Zaten duaya da vakit ayıramıyorum. Doğru. Evet. Zikrim yerinde değil, fikrimizde sıkıntı var. Doğru. Hepsinin tamir merkezi acil evet. servis haç burada. Evet. Hacca bu perspektiften baktırmamakla şeytan acilin kapılarını kapatıyor bize. Evet. sen benim bütün hatalarım en çok hacca gitmesi gereken olduğumu gösteriyor. Evet. Acil ben kurtarılmalıyım zaten gibi. Evet. Evet böyle bir tasnif yok dinimizde. Evet. Her mümin hacceder der zengin ya olan. Bir tür niyet. Benim evet. bakış tarzım. Bakış tarzı Ben mi? ben böyle evet. bakmalıyım hacce. Benim hac öncelikli benim ibareti. Evet. Önce ben e, olmalı. Şöyle bir e, fıkıh kuralı zikredeyim. Şimdi mesela e, camide. Ee, ön saf namaz kılmak arka safta kılmaktan daha fazilet... Evet, Her evet. saf ilerledikçe sevap artıyor. Evet. Müminler birbirlerine karşı cömerttirler, naziktirler, değil mi? Evet. Peki ibadette camide mesela lütfen siz buyurun efendim diye öne geçmek yoktur. Evet. Niye? Dünyada çok sen dünyalık işlerde buyurun efendim hı hı. diye takdim etmek vardır. Evet. Mesela cennet meselesine gelince benden başka kimseyi düşünemem hiç kimse kusura bakmasın benden başka ona ihtiyacı olan en muhtaç benim evet, en muhtaç mağfirete benim. ve rahmete en muhtaç evet. benim ama ...benim geniş evim... ...senin olsun dar evi bana ver... ...bu tercihi yaparım... asap evet. bunu yaptılar... Evet. ...ama ibadette birbirlerine takdim yapmadılar... <gülüyor> evet. ...ben varken sen nereye gidiyorsun dedi... ...dur bir dakika... Evet. ...hatta bunu şehitlikte baba oğlun kavga ettiğini de gördük değil mi... Evet. ...nasıl evet. engellersiniz siz benim şehit olmamı... ...şehit ol, evet... E, ...biz çocuklar evde oturalım yaşlandık siz gidin... ...demesi gerekirken... Evet. Evet. ...hayır... ...siz delikanlısınız sonra şehit olursunuz hele biz olalım... <gülüyor> ...dediler yani... Hac ibadetinde demek istediğim şu ki hac ibadetinde öncelikli benim. Evet, en günahkar da benim belki. Madem en günahkar benim hac nedir? Günahlardan temizlemedir. O Rabbim zaman bana o yolu açtı. Biri çağırıyor. Evet, evet beni, beni çağırıyor, çağırıyor Rabbim. Evet. Günahkar olduğum için çağırıyor zaten. Evet, evet. Hacca şöyle bir şartı yok. Bunu düzeltebiliriz mesela. Tertemiz temiz olacaksın burada. Evet. Ondan sonra Kabe'ye gideceksin Kabe temizlenme yeri zaten. Evet. E bu sebeple ya şeytan. daha hakikaten o şey oluyor ya ben bu halimle nasıl gideyim ki falan e, gibi bir psikoloji oluyor. O zaman oluyor. hep evet. iyileşenler hastaneye gitsinler. <gülüyor> evet güzel. Hastane müze değil ki iyileşme <gülüyor> yeri. Evet güzel. Yani burada bir naziklik, tevazu, Gerekmiyor. İtiraf Gerekmediği gibi evet. bu iyi itiraf, naziklik, şeytan tuzağı. Evet. Şeytan evet. tuzağı. Becerip bu şekilde şeytan inkar ettirmeden, başını belaya sokmadan ve iyi bir depresyona sebep olup da ayağa kalkmasına yardım etmeden bir Müslümanın ayağını kaydırıyor. Kafasını karıştırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. 50 yaşında bir Müslüman düşünelim. 50 yaşındayken hacca gitseydi, 15 çocukluğu çıkaralım 35 senelik negatif birikimlerini silmiş olacaktı Evet. ondan sonra da oranın bereketiyle belki 5 sene 10 sene namaz kaçırmadan sabah namazını camide kılan iyi bir müslüman olarak yaşayacaktı evet. bunun 51 yaşındayken hadça gittiğini düşünün 365 gün bu arınmışlık fırsatını erteliyor evet evet işte böyle bakmak lazım. Her saate, güne değil mi hocam? Yani bunun için işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırsat bulduğu halde. Yani bu fırsatı belki Hı -hı. ayrıca konuşuruz. Fırsat bulduğu halde. Hacca gelmeyen ister Yahudi ölsün, ister Hristiyan ölsün buyur. Allah Allah. Sahih hadislerdir. Evet, de. evet. Çok büyük tehdit düstur. Yani mesela bu sohbetten bir tek bu hadisi yazıp Değil mi hocam yani böyle bir Şimdi bu andan itibaren Düşünmeye başlasak yani Yani mümin insan Haç kurasını hep yazılı olmalı Evet evet Sonra eskiden meşakkatli yapılamaz bir işti Para biriktirilirdi Yani herhangi bir Yaz tatilinden daha pahalı değil haç Evet evet ama hayatta bir defa şüphesiz evet. elhamdülillah. Her mümin hayatta bir defa gidebilecek Bir evet, durum var evet. Fakirlik mefhumu kalktı dünyadan evet. Şimdi herhalde Bir şekilde o imkan bulunabilir, bulunabilir. bulunabilir Arayan mevlasını da bulur Belasını evet. da bulur derler ya Bulunuyor, evet, bulunuyor evet. ee, Bir gün Rahmete vesile olsun Diye anlatıyorum Trabzon'da e, Çok yaşlı Belki o günler 70 yaşlarındaydım bir nene ve dedeyi ziyaret ettim Böyle yaz günü ee, Giderken de elime bir karpuz götürdüm evet. Çünkü Karadeniz'de Karpuz türü sebze ve meyve yetişmiyor evet. Eski köylülere Orada olmayan bir şeyi evet. götürdün mü ya, Ayakkabı gibi Değerli bir şey onun evet. için ee, Ben de götürünce eş, Erkek olan eşi Dedi ki Bak bak dedi hafız bize karpuz getirdi Dedi evet. Ondan sonra e, ben de hayret ettim yani bu görmeleri lazım çünkü Fransa'da filan e, çalışmış bir oğlu vardı. Hı hı. Herhalde dedim ki yani bu az çok karpuz filan biliyordur. Hayret ettim. Kadın da geldi. E, karpuza böyle tip tip baktılar. E, dedim ki, nene hiç karpuz görmedin mi sen dedim. Hı hı. Görmem olur mu dedi. Çarşıda hı. görüyorum dedi ama biz yemin ettik yemeyeceğiz dedi. Allah Allah. Allah Allah. Niye dedi dedim e, yemiyorsun. Dedi biz seneler var karpuz yemeyeceğiz diye karar ettik dedi yani efendi ile. Yani. Dedi. Evet. Niye dedim? Karar ettik dedi. Karpuz, salatalık, bu tip şeylere para vermeyip biriktirip onunla haç yapacağız diye karar ettik Allah dedi. Allah Allah. Evet, e, evet. Çok güzel bir şey. Yani. Evet. Ben bir daha gidip gitmediklerini bilmiyorum ama İnşallah onlar hacıdırlar Hacıdır evet, çünkü bu evet. niyet dedim ya Ruh orada evet, evet. Yani bir karpuz En az 10.000 bin karpuz yememen lazım ki evet, Hacca gidebilesin evet, evet. Ama ruh orada elhamdülillah evet. ee, Bu sebeple e, Mümin bu heyecanı taşımalı Ben inşallah Kabe'ye gideceğim Günahlarımdan orada kurtulacağım demeli Bu heyecan 10 sene 15 sene devam etti mi ...hac bu zaten... Evet, evet. ...gidip gelip gidip turist gibi orayı... ...ziyaret etmek haç değil ki... Evet. ...bu atmosferi gitmeden taşımak... ...gelince de gözünde oranın... ...tütmesi... Ee, ...yani bir hacı efendiye... ...bu sene hacca gidiyorlardı... Ee, ...hocam dedi... ...dönüş kalitemizi... ...ölçecek bir ölçü bize... ...verebilir misiniz dedi... Hmm. ...döndüğümde... E, ...ben dedi bir şeyler yaptım herhalde diye nasıl umutlanayım yani onu soracaktım aslında yani ona hayaleten döneriz <gülüyor> dedim ki çok kolay ama nasıl olacağını bilmeyeceğim bir şey tarif edeyim sana dedim <gülüyor> <gülüyor> e dedi tarif et bakalım Baktım sen döneceksin Mesela biz misafirliğe geleceğiz evet. ee, sen bize zemzem ikram edeceksin eee ee anlat bakalım dediğimizde duraklayacaksın anlatacak bir şey bulamayacaksın Evet. Sana diyeceğiz ki ne oldu abi anlatsana Hiçbir diyeceğiz. şey olmadı Ben konuşacak güç bulamıyorum kendimde. Evet. Türkçem haleti ruhiyemi anlatamıyorum. Kusura bakmayın diyeceksin bize dedim. Evet. Bu senin buradan gittiğini, bir daha gelmediğini, meleklerin seni cenneti muallaya gömdüğünü gösterecek bize. Evet. Örnek olacaksın bize. Eğer oradaki yeni karayollarını, yapılaşmayı, vinçlerin minareleri nasıl yükseğe kaldırdığını, Amerikan arabalarını, Arapların nasıl kullandığını bize anlattırsan, seni sadece film izlemeye gitmiş biri olarak göreceğiz dedim. Hocam, yani bu tabi çok önemli. Ama yani, bu fıkıh değil üstadım. yok Yok, fıkıh bir değil ama yani işin de özü hocam. Yani Fıkhın da evet. belki ulaşmak istediği Ulaşmak istediği, şey istediği yani. Peki işte Orada böyle bir şey nasıl yüklenilir? Yani ona da Onun da bir tarifi var mı? Var, var mı? Var. Yani nasıl yüklenilir? Yani Tavafta, Saide, işte Arafatta Nasıl yüklenilir onu ne diyebiliriz Bilmiyorum üstadım sizin adetiniz Hemen vakit daraldı diyeceksiniz Yani haç çekebileceğiz yani işte, mi bu mantıkla <gülüyor> Ama bunların hepsi haç hocam yani Şüphesiz Öyle tek tek hakikaten fıkhi bilgileri sıralamak Değil yani bizim bu, bu Programın şeyi Biraz kendimizi inşa etmek Yani Kıvılcım, bir, ha, kıvılcım ha. çıkarmaya tabii, çalışalım tabii, hocam evet. Hac yapacak olan evet. Gidip bir ehlinden bunun dersini alsın evet. Umre yapacak evet. olan dersini alsın dersini Biz al. e, sadece Kıvılcım çıkarıp evet. Beyinlerimizde böyle yansısın Bir şerare oluşsun yani, inşallah. Şimdi üstadım e, Haccın Özellikle Evrensel boyutu var şüphesiz Hac evrensel bir ibadet, işte bizim kongremiz yani evet. deniyor. Fakat adı öyle, bu kongrede ben sadece bir davetliyim. Fazla meşgul olmamak lazım hacin sağa soluyla. Hmm. Hava alanında bir emanet büroları oluyor ya. Evet. İnsan Türkçesini o emanete teslim etmeli, Türkçe konuşmayı unutmalı. Evet. Haccı hiç dilsiz, sağır. Kör olarak yapmadan gözle kalple ya, ya hiç bir şey görmeyeceksin, eşin, evet. bir şey konuşmayacaksın, eşin yanında bile konuşmayacaksın. Evet. Döndüğünde avalarında o emanet bürosundan Türkçe'yi alıp eve gitmek lazım. Evet. Çünkü neden hac? Meleklerin kronometriyi açıp saniye saniye izlediği bir sahne. Buradakinden İstanbuldakinden evet. daha hassas bir e, detektörle inceliyorlar. Dolayısıyla orada konuştuğun kelime dert. Gördüğün dert evet. Dinlediğin dert Haccın kalitesinin birinci şartı Bu üç organa hakim olmaktır Göz kulak dil Evet Konuşmayarak mı Bant takarak mı Şekline müdahale etmeyelim ama Hacca Bu üç organa müdahale ederek Kalite getirebiliriz Çünkü Hiç konuşmayan Hiç görmeyen ve duymayan bir insan Abde alıp... harem Şerif'te Kabe'ye baksa akşama kadar... ...akşama kadar baksa... ...akşam da otele gidip yatsa... ...Sabahleyin bir daha gelse... ...Arafat'ta da vakfe yapsa gelse... ...yüzde yüz haçtır bunun yaptığı... Evet. ...ama... ...bir müminle siyasi bir kavgaya dalaşıp... ...etnik bir kavgaya girip... Evet. ...onunla üç dakikada olsa tartışınca... hacı kaydı diyen hadis var... ...evet... ...evet... ...hac... Elektrik kesilmesi gibi kesilip gidiyor. Belki fıkıh olarak hac duruyor. <gülüyor> Farzını yerine getirmiş. Hac evet. yapmış bir Müslüman olarak melekler kaydediyor. Ama şu anadan doğmuş gibi geri dönen Müslüman haccini arıyoruz biz. Evet. O sebeple birinci e, tavsiyemiz göz, dil ve kulak. Evet. Bu üç organı bir yolla ...dizayn edeceğiz. Evet. Ben sembolik olarak diyorum hani... ...büroya hı -hı, emanet hı -hı. bürosuna bırakalım evet, ama... Evet. ...herhalde onu kastetmediğim anlaşılıyordur yani. Tabii İki... ...haccın... ...fıkhına dair... ...güzel bir ders görmek lazım. Mümkünse böyle bir evin bahçesinde... ...uygulamalı pratik bir şekilde... ...hani şeyler var ya... Ee, o, o, ...ehliyet kurslarının böyle hı -hı, küçük hı -hı. bir... ...parklarda böyle evet. kullan... Öyle bir pistler var Minyatür yani, pistler, mi? pistler öyle Bir dönümlük bir arazi Mekke, Arafat, Mina yapıp hı hı. böyle Orada bir hac tatbikatı Yapılabilir evet. Yani bu da faydalı İki, üçüncüsü Hac ile ilgili yaklaşık olarak 20 tane kadar Hadis-i şerif var e, Hacın fezaili çok var da Özellikle tekrar olmayan Bu hadis-i şeriflerden Şöyle güzel üç tane ders yapabilirsiniz Hmm. Bu üçüncü madde Yani evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Teşviklerini Nasıl bir e, Ne bekliyor beni e, evet, neyle evet. döneceğimi anlatıyor hadis-i şerifler evet. Kur'an'ımızda böyle bir ayrıntı yok Ama hadis-i şeriflerde var evet. Dördüncü tavsiyemiz de Hac arkadaşı çok önemli Evet Haçtan döndükten de sonra değil ama evet. Şimdi herkes beraber gidilen, Herkes haçta oluşturulan Arkadaşlığı mübarek görüyor ki bu hakikaten güzel bir şey yani hacı çünkü değerli yani o, ee, o arkadaşı gördükçe o iklimi hatırlıyor bir, o... ama iyi bir haccı buradan arkadaş seçmek lazım hmm. bu arkadaş fıkhını bilen zühdü olan birisi olmalı hmm. yani bir Allah dostu diyelim biz buna yani bunu da nasıl ölçeceğiz ee, yanlış anlaşılmasından da endişe ediyorum mesela ben hocayım Senelerce evet. orada e, Bulundum 5-10 e, kuruşlukta işte fıkını biliyorum diyelim evet. oranın e, Binlerce Teklif vereceği almışımdır Hac yapalım hocam hadi beraber Hı -hı. Hacca gidelim hep içtinab ettim bu işten evet. e, Çünkü Bir hoca efendi işte firma ile anlaşmış da 50 tane e, Müslümanı beraberinde Hı -hı. götürüyor Hocanın şöhreti firmanın kazancına dönüşüyor öbür müslüman bu sahneye yani maddi ilişkiler işte hac terçevesine giriyor. Hac ve menfaat evet. girdiği zaman yani çok böyle midem rahatsız oluyor. Evet. Bunu evet. kabul ettiremiyorum kendime. Evet. Elhamdülillah hiç o şekilde hac etmedim. Evet. Biznallah Teala'da etmeyeceğim ama 5 tane insan birleşip de işte bir Allah dostu dünyayla derdi olmayan, Kabe'yi görünce kendinden geçen, döndüğünde evet. hiçbir şey anlatamayacak durumda evet, olan evet. birisiyle haç yapmak demek, şemsiyenin altında yağmurda yürümek demek. Hmm, evet. O zat onların şemsiyesidir. Evet çok güzel. Ama araya para girince, evet. şöhret girince delik ile yürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bol bol ıslanırsın üstünde evet, şemsiye durur. Evet. Ee, hocam, bu da çok önemli. Evet. Yani bir sonuna geliyoruz. <gülüyor> Programlar bitiyor, ömür bitiyor hocam. <gülüyor> şöyle hacdan dönünce de yani bir işte o zaten o ruh kuşanılsa yani nasıl yaşamalı sorusuna gerek yok. O kendisini koyuyor ortaya. Ama şöyle birkaç işaret verebilir miyiz? Haçtan dönünce Kaplıca'dan döndük biz. Evet. Soğuğa dikkat edeceğiz. Evet. Ne demek? Ne demek? Evvela haç haramlardan ve hatalardan kurtardı bizi evet. Hedefimiz haramla tekrar yüzleşmemek evet. Farklı olduğumuzu Allahu Teala'nın bizi yeniden yarattığı gibi bir özel durumda olduğumuzu bileceğiz Bu şuurla yaşayacağız ama insanız evet. Asla sıfır hatayla devam etmeyeceğiz evet. Yani hatasızlık Mümkün değil evet. Ayşe radıyallahu anh'a annemiz evet. Cemal vakasını haçtan gitti <gülüyor> evet. Yani başı belaya girdi Haçtan gittikten sonra müminlerin anası e, iyi bir iş yapıyorum Diye gitti e, Bir sürü eziyet çekti evet. Mekke'den gittiler Cemel denen yere evet. hem, o, evet. hem Talha radıyallahu anh Hepsi Allah onlardan razı olsun e, Yani haçtan sonra Başa bela gelmez diye bir şey yok Evet Gelebilir. Hayat devam ediyor Hayat devam edecek ama biz teyakkuzda olacağız evet. Evet. Bu teyakkuzda olalım ...başımıza ne gelirse gelsin... Evet. ...yani haçtan sonra... ...sıkıntı rehavettir... ...mesela en basit bir misal... ...haçtan önce... ...namıhram bir kadına el öptürmüyor... ...bir Müslüman da... ...haçtan gelince nasıl olsa hac olduk elhamdülillah... ...biz melekleştik diye elini... ...gelinine de yabancıya da uzatıp... ...buyur el öptürüyorsa... ...çok kötü bir haç dönüşü oldu bu... Evet. Evet. ...tam aksi olmalıyken... ...şeytan sen artık meleksin... ...senin elini öpülebilir... Havası verdi demektir. Yani Haç'tan sonraki ilk, iki, üç ve son işimiz haramlarla savaş. Evet. Teyakkuz. Ye teyakkuz. teyakkuz, teyakkuz Gerisini öyle. Allah yardım ediyor zaten. Evet. inşallah. Haccın çünkü ilave bir görevi yok dönüşte. Evet. Mekke'de ya bitiyor. Müslümanlık artık. aynı Müslümanlık. Aynı Müslümanlık. Ama teyakkuz onu, seviyesi ha, teyakkuz. yüksek. Evet, evet. Teyakkuz seviyesi yüksek. Var ya evet. hani alarmlarda bir evet. numara, iki numara, üç kırmızı numara. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm düzeyinde olmak evet. gerekiyor yani. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hac hakikaten bereketli bir alan, çok konuşulabilir ama işte bir kıvılcım, kıvılcım inşallah, e, inşallah tutuşturabildiysek ne mutlu bize değerli dinleyiciler. Bir İslamdan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Ben Deniz, Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Bir başka hafta, bir başka Programda buluşmak üzere Hayırlı günler diliyorum